işte batar, sınıfta da bir hoca tek başına ağlar elinde bir çöz, kalbinde bir sızı var okur satırlara yüreği yanar her şeyin ruhuna bir fiçan gibi batar vicdanı olmasın sözlerle kanar eve döner adımları hep geriye kayar yüzünde görülmemiş bir elem var Eşi gelir yüzüne şefkatle bakar gönlünü yakan bu ateş nedir ya nasıl sarkar gözünden yaşlara kar titreyen eliyle dinler Adam alır o masum feryada bakar Bir çocuğun kalbi Allah'a yalvarır Beni bir televizyon yapsın yaradanım ne var O zaman babam beni de adamdan sayar Yorgun döndüğüm yanımda uyuklar Annem yenince derdini bana açar Kardeşlerim oyun için hep beni ararsızım uyum için hep beni ararsızım o feryadı okur dünyası kararır Gözleri kendi suçunu satırlarda arar O an anlar ki kayıp ihmalle Pas tutaran ki bütün evlatlar Ona hesap sorar Omuzları çöker benliği dolur Geçmiş günleri bir film gibi sayar Kendi elleriyle kurduğu duvarlar O an bir bir üstüne yıkılır Kadın der bu Adam bir hisse çıkar. Gaflet okusunda olan bir gün aldanır. Kalp dediğin Allah'ın baktığı bir dünya. O dünyada kendi tenlerle kim sarar? Gözümle değil, gönlüyle seben bahtiyar En tatlı nameyi kalplerden çıkar. Sevgi bir eğlendiir, ya doyatar. Yoksa en güldüs fidan bile kurur yoksa lar. Ey genç, mutlu hep taze tut me çıkar. En karanlık geceden elbet bir şafak doğar. Seni ay. Yasam geneceye yürü ey dilba. Adaleti zincirini kır o sana ne katar? Hayetin demesiyle aşılır bütün deriyalar. Annemin duası en keskin kılıçları savar. Babanın gölgesi en yüce çınlardır hisar. Kendine dön en büyük hazineler sen de bak imamla yürü yolunu aydınlatan odur ne gam ne evkaf.